Açık Dergi İş Sanat'ın sunduğu Açık Dergi devam ediyor. Evet Açık Radyo'da Açık Dergi programını dinliyorsunuz saat 7 ve şu anda konuğumuz Pınar Öncel'le beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Evet programın başında kısaca bahsettik. Sürdürülebilir Yaşam Televizyonu açıldı. <gülüyor> Yayında diyelim daha doğrusu. Evet. Evet yıllardır aslında sizinle bu mikrofonun arkasında festival vesilesiyle bir araya geliyorduk. Festival için yine bir araya geleceğiz daha ama var onu. Bu yeni haber televizyonun açılıyor olduğu. Festivali biraz da alıştık ama alışmak da kötüymüş çünkü bir yandan şuna da hatırlıyorum ki konuştuğumuz yani ya söyleşide ya da dışarıda sorunların yani film festivalinin de sürdürülebilirliği ve aslında daha efektif olmasına dair ne kadar açık varsa ...bunların giderilmesine dair olarak görüyorum ben bu televizyonunu sürdürebilir, yaşam televizyonunu. Evet. Şöyle ki biz hep şeyden şikayet ederdik, bu kadar işin içerisinde, bu kadar etkinliğin içerisinde... ...gerçekten hayatımıza doğrudan dokunan ve bakışımızı da, hayata dair bakışımızı ve fikrimizi değiştirebilecek kapasitedeki filmler... ...gösteriliyor ve gidiyor ve bir seferlik oluyor. Bazen şanslıysak iki sefer, <gülüyor> önceden kopya alınabiliyorsa vesaire... Bu da çok az bir olasılık. Ee, hem bunun e, giderilmesi için bir arşivden bahsediyoruz biz Sürdürülebilir Yaşam TV derken. Hem de aslında bu e, konuda söyleyecek, sözü gösterecek örneği e, olanların da bir araya gelecekleri bir platforma doğru evrilecek e, evet. gibi gözükmekte. Evet, e, ne zamandır hakkınızdaydı? Bunu daha önce konuşmuş muyduk yayında? Şöyle aslında aklımız geçtiğimiz festival geçtiğimiz sene festival Aralık ayında olmuştu. Hı hı. O festivalin ardından ekibimizdeki Tuna arkadaşımız Tuna Öztradar'ın böyle bir fikri oluşmuştu. Açıkçası ben örneğin ilk başta Birazcık ütopik bulmuştum yönetmenlerin izin verebileceği Doğru. veya böyle bir Doğru. projenin gerçekten hayata geçebileceği konusunda fakat zaman içerisinde hani fikri benimsedik çok kısa bir süre içerisinde ve üzerinde çalışmaya başladık geçtiğimiz e, e, ne zamanda acaba Şubat ayı olabilir Ocak ayından itibaren yavaş yavaş çalışmaya başlamış olabiliriz hı hı. Şubat Mart e, bayağı bir zamandır üzerinde çalışıyoruz. Daha önce biz bu aynı sizin de taşıdığınız bu düşüncelerin çok benzerlerini biz de hissediyorduk düşünüyorduk bu kadar çalışma yapıyoruz çok güzel filmler var festivalde herkes izleyemiyor 100 evet, kişi 200 evet. kişi en fazla 300 kişi izleyebiliyor ne olacak bunlar bu kadar bir de gönüllünün emeğiyle Türkçe'ye çevriliyor evet. çevrilerini çok özeniyoruz altyazısı yapılıyor gayet güzel bir şekilde fakat bunları çoğaltmak gibi yaymak gibi bir hakkımız yok bir yandan e, gönüllüce herkes izlesin. Bir de çok e, talep de oluyordu festivalin ardından ve işte biz de göstermek istiyoruz. Arkadaşlarımıza paylaşmak istiyoruz. Öğrencilerimize nasıl izletebiliriz? Yani biz veremiyoruz. Yönetmenlerle yazışın. işte yönetmenin adresini veriyoruz. Biz size Türkçe altyazılı kopyayı veririz. İzin alırsanız vesaire böyle ee, bu şekilde hı hı. son derece ilkel yöntemlerle filmlerin izlenmesi için işte üniversitelerde vesaire Birebir. Ee, evet yapmaya çalışıyorduk fakat o da çok yorucu bir şeydi bir yandan sürekli işte film çoğalt gönder falan olacak iş değil sürdürülebilir değildi. Hı hı. Ee, sonra bir ara biz acaba bandrollü olarak bu, bu DVD'leri çoğaltma yoluna gidip sat, yani satılsa kendi kendine döndürecek bir şey olabilir mi diye düşündük. Ama onu da olamayacağını anladık. Hı -hı. Türkiye'de bu bandrol vesaire şirket kurumaydı, şuydu buydu. Hı -hı. Hiç kolay bir şey değilmiş. O, o da yattı. O, bu 2011 senesindeki bir fikirdi. Evet, nihayetinde geçen sene artık hani böyle bir web üzerinde yoğunlaştık fikir üzerinde ve üzerinde çalışmaya başladık. Evet mesela çok merak ettim. Telif konusu nasıl aşılıyor? Şimdi gösterimde filmler var. Evet. Şu anda ya o çok güzel oldu gerçekten. Şimdi bizim yönetmenlerle ilişkimiz geçtiğimiz seneler boyunca çok güzel bir ilişkimiz oldu bu festival vesilesiyle. Bu filmleri çeken yönetmenlerin büyük bir çoğunu zaten aktivist. Yani belli konuları kendisine dert edilmiş insanlar. Öyle yani sanat için veya yani farklı bir takım ifade yollarını yani öyle bir dertleri yok. Yani gerçekten iyi film yapmaya çalışıyorlar hep çoğunluğu ama. Kesin. ...en büyük çıkış noktaları bizim gibi... ...biz de aslında festival organizatörü değiliz... ...yani bizim de çıkış noktamız sürdürülebilirlik... ...işte belli konulardaki hassasiyetlerimiz... ...ve çözüm üretme ihtiyacı hissediyor olmamız... ...bu yönetmenlerin de... ...belli konulara kendilerini adamış insanlar... ...bunların görünürü olmasını... ...gazeteci olanlar var aralarında... ...araştırmacı olanlar var... ...sosyolog olanlar var... ...bu insanlar bu filmlerin tabii ki... ...çok fazla insan tarafından izlenmesini isteyecek... ...türden insanlar fakat... Aynı zamanda çok büyük kaynaklara da sahip değiller. Yani bu işi yapmaya devam edebilmek için işte biz festivalde gösterim için örneğin onlara belli bir miktarda ücret ödüyoruz gösterim ücreti. Ve bunun da önemli olduğunu düşünüyoruz elimizden geldiğince. Hı -hı. Şöyle bir şey oldu. Biz bunları zaten Türkçe'ye çeviriyoruz. Türkçe altyazılı var. Sadece Türkiye'de bunları yayınlasak. Hı -hı. Türkiye sınırları içerisinde. Belki bize bir şey tanırlar diye düşündük projemize. Ee, ...sıcak bakarlar diye düşündük. Nitekim öyle oldu. Yönetmenlerin hepsi değil, yani hepsi çok sıcak baktı projeye. Gerçekten çok destek aldık. Ee, bir kısmı e, bu filmler normalde e, orijinal dillerinde e, webde bulunamadığı halde... ...sadece Türkiye'de ve Türkçe altyazıyla yayınlanmasına izin verdi ücretsiz Hı. olarak. Bir kısmı e, ise... Yani içlerinde çok azı açık kaynak bu filmlerin. Hı hı. Bir kısmı bu dediğim şekilde oldu. Bazı yönetmenler de tabii ki bunu ücretsiz bir şekilde hiçbir şekilde veremiyorlar. Dağıtım firmasında veya işte hı hı. yapımcı ile yaptıkları anlaşma yüzünden de olabilir. Gerçekten bu damlaya damlaya akacak olan para ihtiyaçları olduğu için. Hı hı. Onlar da düşük bir ücret karşılığında bizim bunu vebe koymamıza izin verdi. O da şu şekilde olacak. Hepsiyle... Anlaşmalar imzaladık. Filmleri bir hafta içerisinde yani paralı olan filmler bunların ücreti altı buçuk lira olacak. Yani bir filmi izleme ücreti. Bir hafta içerisinde o filmi izleyebileceksiniz. O altı buçuk lirayı ödediğinizde. Sadece o bir hafta içinde, içinde. Evet. Bir üyelik sistemi gerektiriyor bir yandan mı acaba? Üyelik var ama üyelik ücretsiz üye olmadan da film izleyebiliyorsunuz. Yani üyelik de yani ee, sadece ekstra fonksiyonlar paylaşma beğenme evet. yorum yapma gibi şeyleri ekledik ama hı hı. filmleri izlemek için üye olmaya gerek yok ee, yani yarı yarıya yüzde ellisi belki yüzde bilemiyorum şu anda ee, toplamda ne kadar bir şeye ulaşacağımız değişecektir bu rakam sürekli. Hı hı. Ücretsiz olacak geri kalanı altı buçuk lira e, izleme ücreti karşılığında izlenebilecek. Bu 6,5 buçuk lira tamamen yönetmene gidecek Hı -hı. bir para bizim hiçbir Hı -hı. şekilde bundan bir kazancımız olmayacak. Hı -hı. E, yönetmenler bu şekilde koşullarımızı kabul ettiler. Bir hafta gösterimde kalıyormuş gibi evet, o zaman. Aynen öyle. <gülüyor> Perdede kalıyormuş gibi. Evet. Hı -hı. Şu ana kadar e, ne oldu? Birazdan bahsedeceğiz bilmem. Kim seçkisinden ama... bahsedeceğiz evet. tabii ki de e, şey. Kaç film yüklendi şu, şu aşamada? E, şu aşamada 18 filmimiz var. Sürekli yüklemeye devam ediyoruz. Bir kısmı ücretli olanlar onları henüz e, aktaramadık. O sistemi çözmeye çalışıyoruz e, altyapı olarak. Evet. So, şu anda sadece ücretsiz olanlardan 18 tanesi var. Her, e, bir iki tane hemen ekleyeceğimiz var e, aralarında. İki tane daha eklenecek sanırım yakın zaman içerisinde. Ve bu ücretli olan filmlerle ilgili konuyu çözdüğümüz zaman bir posta daha böyle birkaç, 7-8 tane daha film hemen ekle, ekleyebiliyor olacağız. Hı hı. Onun ardından bizim yani şu anda 100, yaklaşık 100 tane yönetmenle yazışmalarımız devam ediyor. Evet. Hepsiyle tek tek anlaşma yapıyoruz. Anlaşmalar oldukça... Hı hı. Filmleri hazırlayıp e, yüklemeye devam edeceğiz. Yani her hafta biz film yüklü olacağız uzunca bir süre. Ondan Hı -hı. sonra bu seneki festivalin filmlerine sıra gelecek. Sıra Onları gelecek. da yavaş yavaş evet izinlerini alacağız. Bazılarıyla hiç bahsetmedim bile festival yazışmalarında Kafaları karışmasın diye çünkü Araya şimdi. Gibi <gülüyor> evet, gibi. evet. E, onlara da tekrar konuyu gündeme getirip izinlerimizi alacağız vesaire. Hı -hı. Yani yine pek bir şey Hmm, ...kağıt işiniz oldu. Hani... Tabii, çok ciddi bir yazışma işimiz var. Çok şükür ki güzel bir ekibimiz var. Herkes hı hı. bir ucundan tutuyor, devam ediyor işler... Hı hı. E, ...sağlam bir şekilde. E, filmler... ...dediğim gibi yani... E, Yüz küsur film olacak ama ne kadar sürede hepsini yükleyebiliriz ve bir de biz festivalle de bağımlı kalmasını istemiyoruz. Kısa kısa filmler yine festival kriterlerimize, uyan filmlere, küçük filmleri bulup onları yine çevirip koymak istiyoruz festival haricinde de. Evet neydi bu arada festival kriterleri zor soru mu olur? Bunun Hayır aslında zor soru değil bizim yıllar içerisinde iyice oturmuş bazı bir bakış açımız var sürdürülebilir yaşam film festivali için çok film izliyoruz biz tabi her sene seçkiyi oluşturabilmek için ve izlediğimiz filmlerde çok farklı karakterler olabiliyor yani filmin karakteri nitelik açısından genelde biliyorsunuz çok çok ciddi sorunlarla kuşatılmış bir <gülüyor> haldeyiz ve bunların filmleri tabii ki çok önemli bunları biliyor olmak çok önemli fakat bu filmler 2008'de bir tane öyle bir film göstermiştik hiç unutamıyorum çok çok olumsuz olabiliyor gerçekten sizin bütün enerjinizi o olumsuz konuyu böyle en e, olumsuz haliyle <gülüyor> olabilecek <gülüyor> her türlü ayrıntısıyla böyle evet. dibine kadar araştıran ve gösteren çok iyi belgeseller var ve o hı hı. orada kaldığı zaman, orada bittiği zaman, o olumsuzlukla bittiği zaman o film insanları çok ciddi bir e, güçsüzlük ve hiçbir şey yapılamaz. Hı hı. Ben zaten hiçbir şey yapamam. Bir de zaten bu kadar böyle bir ruh haline büründürebiliyor. Bizim amacımız festivalde her zaman aslında insanları yaratıcılığa ve çözüme doğru çekmek. Tabii ki çok ciddi sorunlarla kuşatılmış durumdayız ve bunları hepsini biliyor olmamız lazım ama bizim seçtiğimiz filmlerde sorunlarla birlikte çözüm önerileri de olan e, evet filmleri seçiyoruz. Yani çünkü dünyanın her yerinde her türlü sorun birbirine zaten benziyor sorunlarımız işte maden, enerji, hı hı. su, şu bu hepsi benzer sorunlar. Birileri gerçekten çok güzel bir şeyler yapıyorlar yani o sorunlarla yüzleşmek onları çözüm üretmek için çaba gösteren bir sürü insan var biz daha çok bunların filmlerini <gülüyor> e, <gülüyor> buluyoruz bu bir İkincisi de bütüncül bakışı önemsiyoruz evet. yani bir soruna odaklandığınız zaman o sorunun da tek bir boyutuna odaklandığınız zaman aslında çok ciddi bir eksik e, oluyor o filmde. <gülüyor> Ee, sorunun birçok boyutu olabiliyor. O sorunun gerçekten farklı boyutlarını sistemik olarak araştırdığınızda diğer sistemlerle ilişkisini, bütün paydaşların o konudaki görüşlerini, hatta o soruna neden olduğunu düşündüğünüz kişilerin, kurumların da gidip hani fikirlerini alabiliyor olmak vesaire. Eğer bu bakış açısını, bütüncül bakış açısını ve sistemik bakış açısını göz önüne serebiliyorsa bu bizim için çok önemli filmde çözüm. Yaratıcılık bu. Bir de kalbe hitap hitab ediyor olmak hı hı. gibi bir şeyimiz var. Kuru kuru bir anlatım veya böyle bir bilgi aktarımı değil. Gerçekten izleyicinin onu böyle hissedebiliyor olması, duygunun aktarılabiliyor olması önemli. Evet. Yani ilk iki kriter aslında bir yan yana gelmesi zor kriterler gibi geliyor ilk başta kulağa. Çünkü bir yandan bir çözüm e, duygusu diye asıl çözüm önerisi gibi. De bekleniyor bu filmlerden ama bir yandan da bir meselenin farklı boyutlarıyla da karşılaşması bekleniyor. Genellikle bu kadar boyutta karşılaşınca insan çözümsüz diye doğru mu gider diye bir soru işareti var ama dünyada bunun tersini katlayan bir sürü Vaka var. Evet, gerçekten manifestonuzda da bunu tam olarak böyle bir dili ifade etmişsiniz. Değişimi yaratabilmek için çözüm odaklı olmanın ve çözüm üretebilmek için de yaratıcı olmanın etkili olduğuna inanıyoruz evet. diye. Başka bir dünya mümkün demek üzere belki aslında. Evet bu bizim gerçekten yıllar içerisinde bu filmleri izlerken edindiğimiz bir... Görüş oldu hem seçerken bunları dikkate alıyorduk ama gerçekten bu doğrultuda bir çizgi var dünyada hem konu, konuların ele alınış itibariyle her sene bu şekilde daha çok film çekiliyor gibi geliyor bize yani bizim biz bu şekilde düşünen sadece biz değiliz gerçekten filmlerin yani sonu odaklı ve kapsayıcı. Tabii, tabii filmlerin Aynen. özellikle sonuna doğru genelde öyle bir şey görebiliyoruz, motif görebiliyoruz. Yani sorunları gösteriyorlar, ondan sonra yavaş yavaş çözümler devreye giriyor. En sonunda da artık tamamen hani bu konuda bir fikirler üretmiş insanlar işte web sayfalarının adresleri falan veriliyor falan. Yani Hı -hı. böyle bir şey var zaten. Çünkü bunun başka bir yolu yok. Evet. Ee, evet. Bir anlamı da yok. Sadece sorunları gündeme getiriyor olmanın. Evet. De film yapımı teşviki kısmı var aslında evet. oldu bitenin filmlere geç, geçmeyin herhalde birkaç sesiniz var filmlerden... ama bu film yapımı kısmından bahsedip tamam. belki geçebiliriz Tamam o bizim şöyle bir düşüncemiz oldu. Bu filmler nedeniyle bu kadar çok filmi izleyip sürekli her sene aralarından işte belli kriterlerle evet. seçimi yapıyoruz vesaire. Bizim ister istemez bir hani film üzerine sürdürülebilirlik hı hı. konularıyla ilgili film görsel, görselin ifadesi üzerine bir fikrimiz oluştu. Ve bu iyice oturdu. Aslında bir filmi gördüğümüz zaman hemen A, şurası keşke şöyle olsaydı bu böyle de ele, ele alınabilirdi vesaire. Çok rahat bir şekilde kendimizi yetkin hissettiğimiz bir alana dönüştü. Örneğin biz Türkiye'den e, de filmler seçiyoruz, belgeseller. Hı hı. Türkiye'de ne yazık ki çok fazla belgesel çekilemiyor tabii ki. Yani birçok e, bir başka ülkeyle karşılaştırıldığında kaynak yetersizliği açısından... Ee, ...ve bizim kriterlerimize uygun film bulmakta Türkiye'de zorlanıyoruz. Tabii ki gerçekten çok yetenekli yönetmenler var. Ee, bizim hmm. tanımadığımız birçok filmci olduğuna da eminiz. Biz bu konuları yani Türkiye'de konu da çok biliyorsunuz. Evet. <gülüyor> yani Eylemci de çok Her şey var. Evet, evet yani bunların filmlerinin çekilmesi gerekiyor. Çünkü en kolay filmle anlatılıyor. Yani makaleleri, raporları yani çok az insan okuyabiliyor... Ee, işte çok Ne kadar insan açık radyoyu dinliyor bilmiyorum. Açık radyo çok önemli bir boşluğu dolduruyor bu konuda. Çünkü gerçekten artık kimse okumuyor gibi geliyor bana. <gülüyor> Çünkü o detaylar, o bilgi iç, insanın, insanın içinde kaybolabileceği bir sürü şey var. Evet. Ee, evet. Biz filmin çok etkili olduğunu düşünüyoruz görselin ve doğru şekilde çekilebilecek dediğimiz gibi bütün bakış açısına sahip hı hı. çözüm. Varsa çözüm örnekleri hı hı. onları mutlaka içeren, hı. insanların kalbine hitap edilebilecek filmler yapılmasını istiyoruz. Yönetmenleri bu konulara kanalize etmek istiyoruz. Onlara destek ver, verebileceğimizi söylüyoruz. Bir İkincisi sizin biraz önce bahsettiğiniz gibi sadece belgeseller değil, kurumlar da burada bu konularda yaptıkları çalışmaları hı. aslında koyabilecekler filmleriyle, film hı hı. olmasını e, özellikle dikkat ediyoruz Tabii ki haberler, haberlerini de paylaşabilirler isterlerse raporları da koyabilirler ama insanlar ulaşmak istiyorlarsa filmler daha etkili olacaktır. Evet bir reklam yapmadan kriteri var bu arada. <gülüyor> evet o da, onu da şöyle e, ifade ediyoruz. Yani evet şöyle bir konu var gerçekten çok güzel çalışmalar yapan kurumlar var bunların arasında şirketler var kamu olabilir yerel <gülüyor> yönetimler eğitim kurumları yani herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor yani mükemmel değil ama gerçekten çok güzel projeler var ve bunların filmlerini reklam ajansları ile birlikte yaptıkları zaman yani bir reklam filmi olarak bu projelerin evet. sürdürülebilirlikle ilgili projeleri filmlerini çektikleri zaman onun dili farklı oluyor. Ve insanlar reklam dilinden dolayı yani ben şahsen kendimden örnek verebilirim. Ben reklamları çok ciddiye almıyorum. Yani ne kadar abartı var içerisinde. Ne kadar yalan söyleniyor mu söylenmiyor mu? Hı -hı. Çünkü orada bir dil var. O bir şekilde evet. kanıksanmış durumda ve insanlar reklamları ...ne kadar ciddiye alıyorlar. Yani, İnandırıcı olmamaları açısından da. Evet, yani, yanıltıcıya da. Evet. Evet, evet. Yani bizim festivalde gösterdiğimiz filmlerin... ...belgesellerin tadında... ...çekilmesi gerekiyor. Gerçekten sürdürüle birlikte... ...ilgili yapılan çalışmaların filmlerinin. O zaman insanlara çok Hı -hı. daha doğrudan... ...daha doğru bir yoldan ulaşmak mümkün. Reklam filmi olduğunda gerçekten... ...biraz böyle... ...ben öyle geçenlerde bir tane seyrettim. Mesela proje süper... ...film... Reklam filmi, oh, kızdım yani artık olmaz böyle bir şey. Yani bunun güzel bir filmin yapılması lazım, bunu insanların görmesi lazım. Ama bu filmle hı -hı. göremiyor insanlar. Hı -hı, Reklam hı -hı. filmiyle olmuyor. Evet. Burada bir platform sunuyor olmaktan bahsediyoruz, değil mi? Hem kurumlara hem sinemacılara sürdürülebilir yaşam e, filmleri platform içinde dahil olmak. Sonra başka türlü bir hani e, maddi destek kısmı da öngörüyor musunuz ilerleyen aşamada? Belki. Şu anda bilemiyoruz o konuyu tabii nasıl evrileceğini. Şimdiye Hı -hı. kadar yaptığımız bir şey değil. E, fakat e, örneğin e, şöyle bir şey olabileceğini düşünüyoruz. Kurumlarla yönetmenleri bir araya getirip biz de be belli bir destek vererek doğru Hı -hı. bizim e, kriterlerimize uygun şekilde filmler çıkmasını, etkili filmler evet. çıkmasını sağlayabiliriz diye evet. düşünüyoruz. Yani yönetmenlerle kurumları bir araya getirebiliriz en azından. E, tabii ki belgesel yapımcıları da bize bu şekilde gelirlerse Hı -hı. E, kaynak yaratma konusunda konusunda bizim kendi deneyimimizle bir şekilde destek verebiliyorsak verebiliriz. Bizim Sürdürülebilir Yaşam TV projesi bir sosyal gelişim. Bununla asıl kaynak yapmak istediğimiz konu aslında festival. Festivali <gülüyor> finans etmek istiyoruz. <gülüyor> festival çok güzel destekçilerle ilerliyor ama her sene destekçileri e, ...aramak, bulmak vesaire... ...tanlısı e, değil e, mi? Evet. E, evet. Bu yeğedir kesinlikle. Yani festivali ...sürdürülebilir kılacaksınız. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> yani festival filmleriyle ...bu mecra-i olacak. Bu da kayna ...kaynağını aktaracak ...festivalle evet. ilgili. Evet. Pınar Öncel ...bizle beraber Sürdürülebilir Yaşam'ı ...konuşmaktayız. Sürdürülebilir Yaşam filmlerini. Yani çok iyi bir yani... Heyecan verici ve umut verici bir safraya gelmiş... ...vaziyette festival. Festivalden de... ...kısaca bahsedecek miyiz? Evet. Bahsedeceğiz. Belki bahsetsek iyi olur aslında. 7, 8, 9 Kasım'da olacak. 11 ilde eş zamanlı olacağını... ...not düşmüşsünüz. Evet buradaki seçkiden belki biraz da oradaki seçkiden de bahsedebiliriz gerçi o biraz sürpriz kalsın diye konuştuk evet. daha sonra günlerde açıklıyoruz aslında <gülüyor> bu seneki festival seçkimizi <gülüyor> sosyal girişimcilik ağırlıklı oldu tam çözüm festivali oldu bu seferki inanılmaz derecede ilham verici insanlar var onların nefis filmlerini bulduk Herkes davet ediyoruz... ...yani şimdi tek tek bahsetmiyorum ...bazı filmlerin içerisinde 5-6 sosyal girişimci var... ...mesela hı -hı, gerçekten... Ee, ...tamamiyle siz de yapabilirsiniz... Hı -hı. ...boyutuna gelmiş durumda festival... <gülüyor> yani ...ne güzel... ...yani kalabalık olacak burası kesin... Ee... ...bir platform oluşmuş zaten... ...bu sürdürülebilir TV ile... ...belki bir o organik bağdan dolayı da... ...dediğiniz gibi birbirlerini besleyecek bir yapıya da dönüşebilirler diye ümit edelim. İstanbul dışına bir, çıkması da aslında. Evet, on bir ilden bahsediyoruz. Yani Onu da vurgulamak Oldukça lazım. geniş bir evet, evet. Şöyle oldu. Geçen sene bizim festivalde aslında beklediğimiz kadar e, kalabalığı çekemedik. Mekandan dolayı da olduğunu düşünüyoruz. Biraz zamanında işte aralığın sonuna doğru azizliğine uğradık. O bizi birazcık e, sizin başta söylediğiniz gibi zaten bize yetersiz geliyor. Yani bizim amacımız etki yaratmak festival. Yani bir Hı -hı. amaç değil. Araç sonuçta. Evet, evet. Etki yaratmak istiyorsak eğer istediğimiz kadar geniş çaplı etki yaratamadığımızda biraz üzülüyoruz. Geçen sene böyle bir şey olunca yani bunun böyle olmayacağını, zaten bizim yıllardır festivalin başkaları tarafından tekrarlanabilir, yapılabilir bir formata dönüştürme gibi bir şeyimiz vardı. Yurt dışında <gülüyor> biz bir kere bu festivali yapmıştık. O başka ülkelerde yapılsın diye aslında bir rehber hazırlamıştık İngilizce. <gülüyor> Kendi e, network'ümüze dağıtmıştık. Birkaç girişim de oldu ama sonuçta e, çok ilgilenemedikleri için gerçekleşmemişti. E, sonuçta bu sene böyle bir şey oldu. Evet. Gerçekten biz artık bunun yaygınlaşması gerektiğini düşünüyoruz. Fakat bizim de yetişebileceğimiz bir şey değil. Bir çağrıda bulunduk siz de yapabilirsiniz diye. Ve, Ve karşılığı yerel, geldi. Evet şehirlerden e, bu festivali biz burada yapmak istiyoruz diyenleri hatta bir şehirden birden fazla e, şey gönüllü ekip ortaya çıktıysa onları da birleş buluşturmaya çalıştık. Bir arada Hı. onlar festivalleri gerçekleştiriyorlar şu anda. Hı. Hazırlıklar devam ediyor. Güzel. Heyecanla bekliyoruz biz de. Evet, bu arada birkaç film seçmiştik aslında. Evet, Çok zaman yok ama bir tanesinin sesine ve belki de sizden içeriğine kısaca tamam. kulak verebiliriz. Evet, A Passion of Sustainability ismini e, taşıyan film bu. Evet. We wake people up and feel feel great about it and they wake other people up and at the same time we're providing product that's beautiful and And competitive. It's it's a great cycle to be part of. Our goal has been is that folks of all socio-economic levels should have good housing. They should have a good environment to live in. They should have good opportunities to recreate in their own front yard or backyard. Evet, Eric Stacey'ne bir filmiymiş bu. E, sosyal girişimcilik temasını taşıyan bu seneki Sürdürülebilir Yaşam Filmi festivali içerisinde yer alacak. Kısaca... Çok pardon, yok bu bu web sayfasındaki filmlerden. Sayfası. Evet, evet, web sayfasında. Harika, o ziyaret de <gülüyor> duymaya başladık o zaman <gülüyor> evet. e, siz de izlemezsiniz. Siziniz de henüz fırsatımız olmadı. Hı -hı. Göz attım. sadece. Kısaca bahsettik. Tabii ki. E, <gülüyor> Şu anda web sayfasında olduğu için herkes izleyebilir ve tavsiye ettiğimiz filmlerden <gülüyor> bir tanesi. Benim çok sevdiğim bir film A Passion for Sustainability, Sürdürülebilirlik tutkusu. Bu e, Amerika'da Portland... Um, Oregon eyaletinde Portland kentinde hı hı. sürdürülebilirlik e, konusunu ciddiye alan çok farklı iş modelleri çok farklı e, birbirinden farklı işletmelerden örnekler gösteriyor bir şarap üreticisi var. Bir araba tamircisi var mesela aralarında. Moda tasarımcısı var. Bir tane müze var, bilim müzesi. Onun dışında um, bir um, konut ve emlak sektöründen bir örnek var. Gerçekten um, tutkuyla bunu bu konuyu benimseyip sürdülebilir, daha sürdülebilir ya da dahasa olmaz <gülüyor> sürdürülebilir. Pardon, sürdürülebilir bir yaşam e, tutkusunu benimsemiş böyle yani. bir filmde görüyorsunuz Konu gerçekten. Kendisine, kendisine bunu bir şey edinmiş ve tamamen Hani işini buna göre kurgulamaya çalışan insanlar son derece ilham verici. Evet. Ee, ve bu The Nature Step çerçeve programı var. Bizim de çalışmalarımızda kullandığımız bilimsel ve sistematik ve sistemik bakış açısı olan bir e, yaklaşım sürdürülebilirliğe. Bun, bunun da e, bayağı bir değiniliyor filmde ve e, bu örnek gösterilen e, röportaj yapılan e, kurumların da aşina olduğu bir e, yaklaşım. Dolayısıyla bilgi, açı, bilgi aktarımı açısından da çok sevdiğimiz bir film. 2012 senesinde göstermiştik bu filmi. Hı -hı. Gerçekten Hı -hı. sürülebilirlikle ilgili olarak bilimsel anlamda çok güzel bir içerik aktarabilen bir çerçeve programı The Nature's Bundan da bahseden bir film olduğu için özellikle sevdiğimiz bir film. Hı -hı. Evet. Ve şu anda... Televizyon üzerinde olduğunu hatırlatalım. Evet. evet Sitenin adresini de... ...belki hatırlatmak yerinde olur. E, Sürdürülebiliryasam.tv Evet. Gayet... ...net ve <gülüyor> açık bir şekilde. <gülüyor> Hata olmasın. Evet. Peki. Buna önce çok teşekkürler. Ee, var mı eklemek istediğin... ...bir şey sana ...çok olarak? teşekkür ediyoruz. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Mestibale doğru mesela. tekrar... Evet. E, ...bir yere geliriz zaten. Kolaylıklar dilerim. Çok teşekkürler. Açık Dergi